Çok teşekkür ederim beni Biz kırmadığınız için. Ee, öyle geldi ki bu bir zuhurattı. Alayım zahmet ben sesim olmadı. Sesim yoktu benim Efendim, buraya gelirken. E, öyle bir güzel anlattınız ki o Kur'an orada indi böyle okumak gerekir diye. Herhalde dedim Emin Işık. E, nadirattan bir şey yapabilirim. Bugün bir Vakı oldu, başlayın bizi. Senin okudu, senin okuttun. Hani Eyvallah. dedik ya okutmak, okumaktan da sevap... Eyvallah. <gülüyor> Sen, <gülüyor> Sen okuttun, ben Şimdi okuttum. Ahmet Şahin'e okutalım isterseniz. Sen Yine okuttun, ben okumadım. Eşref Rumi Hazretleri'nin <gülüyor> e, güzel bir nutku şerifi bu sefer Cemî Enbiyalardan Muhammed cümlenin şahı. Buyurun efendim. <gülüyor> ağzınıza sağlık efendim. Eyvallah, Çok teşekkür ederiz. Ol, ol. Eşrefoğlu Rumi Hazretleri ile ilgili birkaç cümle zaten haliniz söylesin. Zira biz bununla ilgili bir çalışma yapmıştık. Onu hem seyircilerimiz böyle güzel eserleri nerede bulabiliriz diye sık sık sorarlar. Ona Eyvallah. cevap olsun. Eşrefoğlu Rumi Hazretleri Kadiriye'nin büyüklerinden efendim İznik'te türbesi bulunuyor. Biz onunla ilgili e, Eşrefoğlu Gülistan'ı adıyla Eyvallah. üç albümlük bir çalışma yapmıştık beraber. E, tabii bilinen sınırlı sayıdaki eserler çoğalmış oldu bu şekilde. Yani işin içine girince evet. e, tabii duyulmamasına kıyamadığımız Eserleri de. dörtlükler, beyitler, evet. e, onların da... E, bir şekilde e, dinleyenlere, insanlara ulaşması için e, değişik tertipler ortaya çıkmış Eyvallah. oldu. Bu da onlardan bir tanesiydi. Üç albüm, evet. Eyvallah. Sesinize Bu Urfa yöne ait bir e, okuyuş tarzı evet. oradan e, edinilmiş. Ağzınıza sağlık efendim. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Evet, Emin Hocamızla sohbetimize devam ediyoruz. Kadrin, <gülüyor> kadri'ne agah olmak için... E, Uyan ey alemi İslam, sebebi hılkati alem. Bu gece sesleniyor. Bu yüceden sesleniyor. Evet. Uyan ey ya alemi, alemi İslam, İslam, bu gece yatma diyor. Hafız mecit sesi görün olduğunu biz biliyoruz. Evet. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. İfticallen onu orada gelmiş doğuş şeklinde söylemiş şeyde söyle. Bizim milletimizde Ramazan, kadir ve diğer kandillerle alakalı başka bir hassasiyet olduğunu biliyoruz. Siz e tabi, nasıl ifade yani edersiniz? yani farklı bir kültür, farklı bir medeniyet. Siz, bizim tabii hem cihadımız var, hem cehdimiz var. Bu cihad iki türlü, şehit olmayan milletin velisi olmaz demişti zaten. Biz din için en çok şehit veren, bütün saçlı ordularının karşısında birinci derecede ileri karakol vazifesi gören bir milletin evlatlarıyız. Yani şimdi bu sırf silah gücüyle, para gücüyle olmaz tabii, iman gücü lazım bu akımı durdurmak için. Ve dünyada en zengin kültür bizim. Şunu söyleyeyim. Yani işte Amerika millet olmaya çalışıyor ama kaç, kaç yüz sene daha lazım onu bilmiyorum. Müşterek bir kültür meydana getirmek için. Bir defa kültür dinden, imandan doğar. Aşktan, muhabbetten doğar. Adam tutuyor mesela e, kılla tesbih üzerine Subhanallah yazıyor. 33 tanesine Sübhanallah, 33 tanesine Elhamdülillah. Elhamdülillah, 33 tanesine Ya senin işin yok mu, başka işin yok mu, niye bunlarla uğraşıyorsun? Ama bu bir zevk. O kadar incelmiş, o kadar ruhani hale gelmiş bir kültür. Biz aslında millet olarak büyük bir kültür hazinesi üzerinde yaşıyoruz. Ama neyin üzerinde olduğumuzu bilmiyoruz. İşin derinine inmemiz lazım. Mesela bir Mevlana bile bir milleti diriltmeye yeter, bir Yunus yeter, bir Süleyman Çelebi'nin mevlidi yeter. Allah adın zikredelim evvela diye başlıyor. <gülüyor> ya bu tam tercümesidir. Bak şiirde te şiir tekniğinde şu var: zikredelim Allah adın evvela demek lazım. Fiil önce gelir, öteki kelimeler sonra gelir. Yani devrik cümle esasına yani heyecan üzerine kurul olduğu için şiir. Halbuki zikredelim Allah adını evvela dersek ağzımızdan çıkan ilk kelime Allah ismi olmayacaktır. Zikredelim kelimesi olacaktır. Burada geleneği bozarak Allah adını zikredelim evvela diyor. Allah ağzımızdan çıkan ilk kelime onu zikredelim evvela deyince şiirin geleneğini bozuyor ama o kadar büyük bir belagat katıyor ki şeye, ifadeye. O öyle bir güç katıyor. Mesela şimdi burada şairlerimizden yine bir tane oku okuyacağım. Dışlar gibi, içler de ılık. İç olmazsa dış olmaz. Dışı besleyen içtir. Bütün genetikte, bütün tohumların şeyinde en merkeze yerleştirilmiştir. O, gedo, o şeyler, şeyler yani o bitkinin ruhu, ruhu, ruh verecek olan, o program. Bir defa kalp olacak. Gönüldür. Gönül. Gönül Gönüldür. olacak. Evet. Hemen gönüle bağlayalım. Şimdi, dışlar gibi içlerde ılık cemre kadar nur içmede dağ taş, yuvadan kabre kadar, yüksekten açılmış yere rahmet kapısı vadiyle gövün açık kalır fecre kadar. Diyor. O evet. da Demek Kadir ki... Gecesi'ni böyle tarif ediyor. Allah o ilahi rahmeti, ilahi sıcaklığı gönüllerimize versin. O sıcaklık Amin. orada Amin. aşk haline gelir, Amin. ateş haline gelir sonradan. Kadri da, o idrak edilmeden evet. eylesin. Yani, Hak bir gönül verdi yani. bana, o gönül ha yanmadan hayran olur. olur. Ne diyor, mum yanmadan ışık vermez. O gönül yanacak ki etrafa ışık versin. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür bu ederiz. Bu sağ olsun. Sağ olasın. Kadrine agah olmayı Cenab-ı Hak cümlemize Amin. nasip etsin duasıyla. Amin. Kıymetli Hocam birkaç cümleyle bu gecede bilhassa yapılması gereken ekranları başında bizleri izleyen insanlarımıza, gönül dostlarımıza neler söyleyebiliriz? Ve arkasından çünkü programımız artık nihayete ermek üzere. Peygamber Efendimiz iki şey yapardı. Bir sahabeden birisi soruyor kendisine diyor ki, Ya Resulallah, ben rızık darlığı çekiyorum diyor. Rızık sıkıntısı yani geçim sıkıntısı çekiyorum diyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, abdestsiz dolaşma diyor. Rızkın açılır, kısmetin bollaşır diyor. Ümmeti Muhammed'e tavsiye edeceğimiz şey Peygamber tavsiyesidir. Bu gece ve bütün gecelerde, bütün zamanlarda mümkün mertebe abdestli dolaşsınlar. Berekettir. Abdestin kendisi, Suyu o fahiyattır. İkincisi, Peygamber Efendimiz dua etmeden önce, Allah'tan bir şey istemeden önce evvela Allah'ın emrini yerine getirir. Kalkar, abdest alır, iki rekat namaz kılar. Tabi abdesi varsa zaten umumiyetle abdestlidir Peygamber Efendimiz. Kalkar, iki rekat namaz kılar, namaz kıldıktan sonra dua eder. Sen bir defa Allah'ın oku emrini yerine getir. Allah'ın dediğini yap. Sonra Allah'tan bir şey istemeye yüzün olsun. Bu gece Kur'an okunur. Namaz kılınır. Ve dua edilir. Duada da sadece şahsımız için, dünya menfaati için değil, ahiret selameti için, ümmeti Muhammed için. Bak bugünkü dünyada en çok perişan olanlar Müslümanlar. Müslümanlar. Evet. Eskiden Gavurla, küffarla savaşıyordu. Şimdi Müslümanlar birbirleriyle savaşıyorlar. Her yerde iç savaş var. Ve buna uymamak, buna gelmemek, bu oyunlara gelmemek lazım. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e ve onu idare edenlere basiret ihsaneyle. Amin. Sevgili hocam yere... tam ben de bu noktada evet, bir şey evet. söylemek istiyorum. Bu Buyurun. gece evet size biraz emrivaki fazla oldu ama olsun, olsun. E, her zaman e, sizi böyle neşeli sesi sedası da uygun olarak Yok, bulmak. Yok ben buraya gelirken neşeli değildim. Valla siz bu, bu müzik o zaman bu, o ya bu, bu, bize bu şu oldu. ilahiyi ölüye çalsanız dirilir ya. Burada Eyvallah. Neşeden bahsedilir. Şimdi e, Kadir Gecesi'nin evet. e, ahirine doğru giderken evet. bu programda evet. bir Ramazan-ı Şerif'i idrak etmiş Kadir Gecesi'ne ulaşmış seyircilerimizle birlikte evet. birkaç amin diyebileceğimiz cümle söyleyin. Biz de Tabii amin söyleyelim. diyelim. Yani, Arkasından Esma-i İlahiye'yi bitirelim programımızı isterim. Çok Buyurun. Çok güzel. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu Ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ehli beytihi ecmain. Amin. Ya Rabbel alemin sana hamd ederiz bize kitap indirdin. Bize hidayet ihsan ettin. Muhammed gibi bir peygambere bizleri ümmet eyledin. Kur'an gibi büyük bir kitaba bizleri muhatap eyledin. Ya Rabbel alemin, dinimizin, kültürümüzün, maneviyatımızın, geçmişimizin, tarihimizin değerlerini, senin verdiğin bu manevi nimetlerin kıymetini bilmeyi bizlere ihsan eyle ya Dualarımızı, dileklerimizi Amin. kabul eyle. Ümmeti Muhammed'e agah olmayı, Basiretli olmayı, birbirlerini sevmeyi, birbirlerine yardım olmayı, birbirine destek olmayı nasib-i müyesser eyle. Amin. Bizleri sana layık kul eyle. Amin. Habibin Muhammed'e layık ümmet eyle. Ecdadına layık millet eyle ya Rabbi. Amin. Dualarımızı lütfen ve keremen bu gece hürmetine, Kur'an-ı Kerim hürmetine, Habibin Muhammed Mustafa hürmetine dualarımızı dileklerimizi kabul eyle ya Rabbi. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. ve rabbil alamin. Eyvallah. Ağzınıza sağlık, nefesinize sağlık, ömrünüze bereket bu Sizin akşam de. bizlerle Sizin beraber olduğunuz için. Etmesin. Amin. Siz siz çok lazımsınız. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Kıymetli Amin. üstadım Ahmet Şahin, hoş tekrar hoş geldiniz, sefa geldiniz. Çok teşekkür Amin. ediyoruz çok ve teşekkür efendim ederim. cümle Ümmeti Muhammed'in Hatta İslam alemine Hayırlara vesile olsun diye kandilini tebrik ediyoruz Ve bizler Huzurlarınızdan ayrılırken namelerden dua bekliyoruz sizlerden Hep birlikte birbirimiz için Ve tüm insanlık için Dua edelim inşallah Hayırlı geceler, hayırlı kandiller Nice kandillere sağlıkla Afiyetle ve muhabbetle diyoruz Allah